İlimden ne anlamamız gerektiğini, ilmin bizi nereye götüreceğini, yokluğundan neler oluşabileceğini bize anlattı. İkinci vadi Gazaliye göre ki bu yedi vadiden geçildikten sonra, Rabul Aleminin cennetine ulaşılıyor. İkinci Vadi dediği şey tevbe vadisi. Mümin insan tevbe ederek İlimden sonra belli bir ilim öğrendi. Ondan sonra da tövbe ederek yürüyüşüne devam eder. Diyor Ezali Rahmetullahi Aleyh. Hem bir alemin kitabını okuyoruz. Bu gözle bakınız. Hem farklı bir pencereden bizi tövbe dünyasına davet edecek Ezali Rahmetullahi Aleyh. Bu pencereden bakınız. Bu farklılıkla umuyorum ki Rıza'nın bu ilim vadisi dediği vadiden geçtikten sonra bu bölümü okuyup bu dersi dinlediğimizin ertesi gününde ruhumuzun ciddi bir şekilde etkilendiğini ve Allahu Teala'nın kulu olma zevkini daha iyi hissettiğimizi göreceğinizi umuyorum nefsim adına da, sizler adına da Allahu Teala'nın dinlediklerimizle ihlaslı ameller yapmayı bize kolay kılsın diye niyaz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. El Akabe'tü's-saniye. 2. Akabe, vadi, problem. Ve'l <gülüyor> Akabe'tü't-tevbe. Bu da tevbe akabesidir. Birincisi neydi? Elim Sümma aleyke ya talib el ibadeti veffakakallah bit teubeti. Allah seni muvaffak etsin ey ibadet arayan adam. Kulluk arayan adam. Sana aleyke bit teubeti. Cümle kısaltıldığında böyledir. Tevbe gerekiyor. Arapça için not alalım ala harfi celile zamir birleştiğinde aleike bi keza sana şunu tavsiye ediyorum emrediyorum demektir aynı ala'nın başına iya getirilirse ke sakın yapma demek olur ama aleike olursa muhakkak yap demek olur Sünme aleyke ya talib al ibadeti veffakakallah bit tevbe tevbe gerekiyor ve dalike li emrein iki şeyden dolayı tevbe gerekiyor ehaduhuma bunlardan birisi li yahsul lek tevikut neden tövbe etmek gerekiyor li yahsul lek tevikut Allah'a kulluk başarısı senin için oluşsun istiyorsan oluşsun diye fe inne şümez çünkü günahların kötülüğü şüm kötülük ez zemb kelimesinin çoğuludur günahlar demek şümez zunub günahların kötülüğü yurisul hirmane hirman engellenmek mahrum olmaktı, mahrum kelimesi buradan geliyor. Yuuriu sonuç olarak getirir el mahrum edilmeyi ve Yakubul Heze ve ardından perişanlık getirir. Ve inne Kaide zünubi günahların bağları, Kayıt bağ demek kelepçe. Kaide Zünubi günahların bağları, يَمْنَعُ مِنَ الْمَشْيِ اِلَى تَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ Allah aziz ve celil olan Allah'a kullukta yürümeyi engeller. Tıpkı ayağa zincirlenmiş bir insan gibi. وَالْمُسَارَعَةِ ila خِدْمَتِهِ Allah için iş yapmakta koşuşturamaz. enne Çünkü ثِقَلَ الذُّنُوبِ Günahların ağırlığı yemneu engel olur mani olur minel hifeti lil hayrati hayırlı işlerde koşmaya ve yürümeye engel olur vanneşati fit taat Allah için olan işler taat ne diyorduk Allah için olan işlerde hareketliliği engeller o innel ısrar alez Israr, Türkçe'de bildiğimiz ısrar etmek diyor ve çok ısrar etti. el ısrar, diretmek, inat etmek, ısrar etmek. Alezz-dünubi, günahlarda ısrar etmek. Yüsevvidül kulube, kalpleri karartır. Fetecidu ha, o zaman kalpleri görürsün, bulursun. Ha, kalpleri gösteriyor. Fetecidül kulube demek. Kalpleri görürsün fi zulmetin ve kasavetin bir karanlık ve katılık içinde görürsün kalpleri. Walla hul, kulu, Böyle bir kalp, kalpte ne kurtuluş ne de bir saflık, la lezzete bir lezzet de olmaz. وَلَا حَلَاوَةَ Bir tatlı olmaz ki ibadet etsin. Yani günahlar varken bir kurtuluş, bir saflık, bir lezzet, bir tat bulamazsın. O لَمْ يَرْحَمِ اللّٰهُ تَعَالَى Allah sana rahmet etmezse yolun açılmaz. فَتَسْتَجِرُّ سَاحِبَهَا فَتَسْتَجِرُّ Çeker. Çeker cezebe, yeczibu gibi bir mana. Bu çeker. Sahibehe, bu günahlar, sahibini çekerler. ilel küfri ve şekaveti. Sonunda kafirliğe, günahlar sonunda kafirliğe, ve şakaveti ve cehennem ehli olmaya. Şakî ve se'id. Diyorduk ya, şakavet dediği bu. Nasipsizlik, betbahsızlık demek ki. Şimdi bu paragrafı durduralım. Günah'tan söz etti. Günah nedir? Kullu ma huwa li emrillah. Günah bu demek. El bu günah. Biz Türkçede günah diyoruz. Günah ne demek? Kullu ma huwa muhalifun li emrillah. Fi terkin au Allah'ın emrine aykırı olan her şey günahtır. Ya terk ederek günah olur ya yaparak günah olur. Allah namaz kılın buyurdu, terk edersen namazı Allah'ın emrine muhalefet etmiş olursun. Allah alkol kullanmayın, piyango bileti alıp kumar oynamayın buyurdu, alırsan yaparak günaha girersin. Demek ki günah ne demekmiş? كُلُّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِيَمْرِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın emrine aykırı olan her şey zemb. Yani günahtır. Zembin çoğulu da nedir? Zünub. Günahlar demek. Evet. Şimdi Rezalemiz Rahmetullahi Aleyh diyor ki iki şeyden dolayı tövbe etmen lazım diyor. Önce ne demişti bize? İlim sahibi ol nereye gittiğini bil. Tanımadığın Allah'a nasıl kulluk yapacaksın? Bilmediğin ibadetleri nasıl yapacaksın demişti birinci vadide. İkinci vadide hani ikinci aşamaya geldik. Tövbe edeceksin dedi. Neden? İki şeyden dolayı. Birincisi aksi takdirde Allah'a kulluk kıvamına gelemezsin sen. Neden? Çünkü günahlar bir yük olarak senin sırtında durur, hareket ettirmez seni. Ben gazali rahmetullahi aleyh'in sözü anlaşılsın diye ilave yapayım buna. Bir güvercin kendisi gelse gelse bir kilo gelir herhalde, bir kilo da gelmez. Güvercinin ayağına iki kiloluk bir taş bağlasak, uçabilir mi? Yürüyebilir mi? Hiçbirini yapamaz. Tam aksine uçmaya zorlandıkça kanatları kopar. Tüyleri dökülür. İnsan bir manevi külüsü var. Manevi kapasitesi var. Mümin de olsan bir manevi ağırlığın var senin. Ebu Bekir radıyallahu an gelse diyelim ki bir milyon ton geliyordu imanıyla manevi olarak. E biz gelelim gelelim 30 güne gelelim. Günahların da bir ağırlığı var. Eğer ben 30 kilo geliyorsam sevaplarımla, imanımla mesela 100 kiloluk günah kıybetinden, haramından biraz sonra örnekler verecek bunlara. Kıybeti, haramı, dedikodusu, haram yemekler, namaz ihmalleri bunların da ağırlığı var. Bu ağırlık ne yapıyor? Senin özgür ağırlığını bir Müslüman olarak özgür ağırlığını aşıyor. Çünkü sen blue uçağına erdiğin günden beri Senelerdir unuttuğun bir sürü günahlar var. Sen onları unuttun, hiçbir şey yok zannediyorsun. Şimdi başladın bu işe, iyi insan olmak, güzel Müslüman olmak istiyorsun. Ama güvercinin ayaklarına bağlanmış taşlar gibi sana nefes aldırmıyor o günahlar. O yükü atmadıkça kanatlanamaz güvercin. Sen de bir Müslüman olarak öğrendin, cenneti, cehennemi, namazı, ibadetleri öğrendin çok güzel. Ya Allah dedin devam ettin günahlar bırakmıyor. Onun için ikinci vadi tövbe vadisidir dedi. Tövbe vadisinde bir şöyle temizlen. Günahlardan bir kurtul ki Allahu Teala ondan sonra seni kanatlandırsın, uçasın. Buradan ne anlıyoruz? Niye Gazali rahmetullahi aleyh ilim elde ettikten sonra yetmez. Şimdi haydi tövbeye gel bakalım. Dedi. Çünkü Hafız da olsan, binlerce hadiste bilsen, günahlar duruyor. E, Allah Teala'ya karşı günahların var, kullara karşı günahların var, kendi iç bünyende günahların var. Bunlar bir ağırlık yapıyor. Sen haydi uçayım gideyim dedikçe kıpırdayamıyorsun. Onun için ne oluyor? Kalbinde bir ağırlık oluyor senin diyor. Kalbinde ağırdık olduğu için biraz sonra göreceğiz, ayetler sana tesir etmiyor. Gözün yaşarmıyor. Biraz yaşarsa bile hareket edecek kadar yaşarmıyor. Onun için ikinci aşacağın baraj, günahlardan temizlenme barajı olacak ki kulluk sürecinde hızlı bir şekilde yürüyebilesin. Aksi taktilde e, günahların şu muznuubi, günahların e, kötülüğü, Engeller seni ve perişanlık bırakar. Ayağında bir bal gibi yürütmez seni. Allah denince hareket edemezsin dedi. Hatta son cümlesi çok tehlikeli seni kafirliğe bile götürebilir bunlar dedi. Çünkü neden? Bu da önemli bir nokta. Ya Allah deyip bir iş yapmak istedin bugün olmadı. Niye? Günahlar bırakmıyor. Ağır geliyor günahlar. Kıpırdayamıyorsun. E yarın, öbür gün, bir ay sonra hep aynı. Günahlar durduğu için, üstelik de yeni yeni günahlar geliyor. Göz kazanıyor günah, kulak kazanıyor, ağızdan günahlar birikiyor. Bir ton yükün altındaydın, üç ay sonra üç buçuk ton oluyor. Beş ton oluyor. Sonunda ne oluyor insan? Cennetten umudunu kesiyor. Bir cümleyle de kafir olup, maazallah cehenneme gidiyor bu sefer. Diyor fe testecru fesetecurru ya da onu çekecek sonunda küfre çekecek bunlar diyor evet fe ya acaban hayret be te ya <feyâ> acaban hayret hayret be demek keyfe yuwaffaku li'tâati kim nasıl başarıyı elde edirilebilir itâatte menhu ve fi <fî> şüm <şubmin> ve kasvetin bir kötülük ve katılık, kasvet, katılık demek. Günahlar ne yapıyor? Kalbi katı hale getiriyor. Rikkatı olmuyor. Gözyaşı akıtmıyor kalp. Bu ne acayip bir şeydir. Ve keyfe yud'a ile hizmeti? Nasıl Allah için bir iş yap denebilir? Men huve musirrun ale'l ma'siyati vel Yani insan masiyet masiyete ne demiştik günahlar hatalar Allah'a isyan olan şeyler bunlarda devam eden devam eden والcefveti. iyilik olmayan şeylere devam eden birisine Allah için şu işi yapmak nasip olur nasıl nasip olur nasıl o gel şunu yap dendiğinde yapabilir ve keyfe yukarrabu nasıl yaklaştırılır? Karrabe yukarrı bu yaklaştırdı demek. Bu keyfe yukarrabu yakla lil munacati man huwa bil aqdari ve'n necaset. Munacat insanın Allahu Teala'ya dua hali demek. Munacat halinde yani elini açmış dua ediyor demek. Mutalattık karışmış, pisliğe bulaşmış kadar pislikler necaset pislikler pisliklere kötülüklere bulaşmış birisi münacat haline nasıl gelecek o seccadenin başına geçse bile kalbi başka dünyada olur fefil <gülüyor> haberi haber var ani sadıkul mestuk doğru ve doğrulanmış olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den haber var Asadiku doğru demek, Elmastuku doğrulanmış demek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözde, söylediği sözlerde doğrudur. Onu müminler doğrulamıştır. Onun için efendimizi edebi olarak tanıtırken Asadi Mastuk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denir. Doğru konuşan ve başkalarının da doğruladığı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi buyuruyor ki anne o kala, ıza الْعَبْدُ kul yalan konuştuğu zaman bir örnek günah bir örnek bu. ıza كذبَ الْعَبْدُ تَنَحَ الْمَلَكَانِ عَنْ نَتْنِ مَا يَخْرُجُ مَنْ فِيهِ مِنْ فِيهِ bir Müslüman yalan konuştuğu zaman onun ağzından o yalanın leş kokusu çıkar. Sağındaki solundaki melekler de ondan uzaklaşırlar. Ağzından çıkan kokudan nefret ettiklerinden. Biz yalanı söyleyince böyle bir koku hissediyor muyuz? Etmiyoruz. Niye melek değiliz? Yalan bazen daha tatlı bile geliyor. Yalan şerbet gibi de geliyor. Ama melekler... Yalanın leş koktuğunu anlıyorlar. Şimdi nereye örnek verdi bunu? Yani günahlar senin üzerindeyken münacat halin olmaz senin. Allahu u Teala ile konuşur gibi dua edemezsin sen. Peki ne olacak o zaman? E sen dua etmeyeceksin, günahlarınla kalacaksın. Mesela yalan konuştun bir gün. O yalan konuştuğunda ağzından leş gibi koku çıktı adeta. Melekler kaçtı gitti senden. E melekler kaçınca sen ya Rabbi diye nasıl dua yapacaksın ki? Münacat halin olmaz. Fe keyfe yusluhu lisanu li zikrillah azza Böyle bir dil, böyle bir lisandan Allah azze ve celle'yi zikir nasıl olacak? Melekler onun kokusundan kaçıyorlar. Pis diye. O Allah'a zikretse ne olacak ki? Nasıl münacaat yapacak? Felâ <jarama> Gerçekten. Felâ <jarama> Gerçekten demek. La <lâ> ekâdu yecidül musrru alel isyâni tevfîkan. <gülüyor> da inatçı olanlar tevfîk bulamazlar. Tevfîk neydi? Allah'tan yardım, başarı bulamazlar. Asla bu. Ve la tahiffu erkanuhu li ibadetillahi onların erkanı erken nedir? El, kol, ayak, insanın parçaları demek. İnsanın organları demek. Organları Allahu Teala'ya ibadet edecek bir ortam bulamazlar. Allah için camiye yürüyemez o. Hayır olan bir işe gidemez. Niye gidemez? Çünkü ısyan halinde olan, yani günahlarla yaşamaya devam eden Allah'ın yardımını göremez. Tıpkı güvercinin ayağına taş bağlamak gibi olur bu. Wa in ittafaka şöyle bir ibadet yapacak olsa, wa in ittafaka eğer olacak olsa demek. Fe bikedin lahala ve tamahu, walla O yani bir camiye bir gitti. O bile onun için tatsız tusuz bir şey olur. En sonunda oturur caminin. En öne gidip daha çok sevap kazanacak ya da en sonunda oturur. Saate bakar ne zaman bitecek bu iş diye. Bir cuma namazı kılacak. O cuma namazı da onun için febikettin çetin bir savaş gibi yürür. Niye? İbadet taatı yok. Lezzeti yok. Helavet yok. Bir tat almıyor. Zoraki yapıyor. Niye? E çünkü zavallı. Ayağı rüküye kalkacağı zaman bir insanın üstünden üç kişi omuzlarından bassa ona rüküye kalkabilir mi? Kalkamaz. E günahlar da basıyor adamı işte. Niye tövbeden söz etti? Bunu anlatmaya çalışıyor Gazali bize. Rahmetullahi Ali. Bu tövbe başlığı nereden çıktı? Cennetlere giden Müslüman olmak için... İlimle başlayacaksın dedi, talebe olacaksın dedi. Sonra da tövbe geldi karşımıza. Wakullu değerli kelli şük Bütün bu bahsettiğimiz şey yapsa bile ibadet zevk alamaz olması, günahların kötülüğündendir ve terk et tövbedi ve tövbeyi terk etmekten kaynaklanıyor. Walakat sadaka menkale. Şu sözü söyleyen ne güzel söylemiş. İza, lâm taqwa, ala gece namazına kalkamazsan, ve sıyamı, günüz oruç tutamazsan, nafile, fâlâm, bilesin ki, enkesen, mekbulun, zincirlisin. Ve kat kiblet ki, seni günahların zincirledi. Bu söz Fudayl bin Ayyad Rahmetullahi Aleyh tabiinin büyüklerinden Fudayl bin Ayyad'a ait ee, ne diyor? Gece teheccüde kalkayım diyorsun. Bir türlü kalkamıyorsun. Gündüz oruç tutayım diyorsun. Bir türlü tutamıyorsun. Veya biz örnek verelim. Bir cüz Kur'an okuyayım bugün diyorsun. Okuyamıyorsun. Ente mukebbelun. Sen zincirlisin. Günahların zincirliyor seni. Günahlar seni zincirlemiş. Yoksa gece kalkabilirsin. Hadi uykun ağır, gündüz oruç tutabilirsin. Hadi, e, şekerin var, oruç tutamıyorsun. Ebi cüz Kur'an okursun. Bin defa salavat-ı şerife getirirsin. Bütün bunları yapmak istediğin halde niye yapamıyorsun? Zincirlisin. Zincirine günahlar. Fehadi hadi işte bu gerçek böyledir. Fehadi hadi işte gerçek böyledir. Evet ne demişti? İki şeyden dolayı sana tövbeyi tavsiye ediyorum. Birincisi Allah'ın tevfiki, yardımı gelsin sana diye. Ve sani min el bu gerekli dediğim şeyin ikincisi, ikinci gerekçe de şudur. İnne ma de muket Tövbe etmen gerekiyor. Litukbele minke ibadetuke. Yaptığın ibadet kabul olsun diye. Birincisi neydi? Başarıya erdirilmen. İkinci sebep ne? İbadet kabul olmaz yoksa. Günahkarın ibadeti kabul mü olur? Fe inne rabbed bu cümlenin altını çiziyoruz şimdi. Fe inne rabbed deyni. Rabbed dini değil. Rabbed deyn. Ed borç demek. Rabbud deyn alacaklı demek. Borcun sahibi demek. La yakbelul hediyete bu cümleyi unutmuyoruz. Alacaklı senden hediye kabul etmez. Ne demek bu? Mesela bir arkadaşına bin lira borcun var. Geciktirip duruyorsun bu borcu. Onun yerine sen kalkıyorsun, bir kasa şeftali hediye götürüyorsun. Ya sen borcunu ver, hediyenin zamanı mı şimdi? Allahu Teala'ya bizim borcumuz var. Nedir o? Günahlar var, günahları Allah borç olarak görüyor bizde. E Günahlardan tövbe etmeden sen namaz nasıl kılacaksın, oruç nasıl tutacaksın, nafile nasıl yapacaksın? Alacaklı olan Allah bu alkol günahından, faiz günahından, yalan günahından bir kurtul diyor. Sen zincirlerini çözmeden yürümeye kalkamazsın, günahlardan kurtulmadan yaptığın ibadetten zevk alamazsın. Ve zalika ennet ani'l maasi Çünkü ve çünkü ennet teubete ani'l maasi günahlardan, masiyetlerden tövbe etmek. Ve irza'l husumi alacaklıların alacağını vermek kul hakkı ise eğer günah fardun lazimun bir farzdır, gereklidir. Yani al alacağı olanın hakkı olanın hakkını vereceksin. Günah varsa günahtan tövbe edeceksin. Bu senin görevin. وَعَامَّتُ ibadeti اَلَّتِي تَقْصُدُهَا نَفْلٌ Halbuki sen ibadetler, pek çok yaptığın ibadet genel olarak e, nafile ibadetler. Faiz hesabı duruyor bankada, Ramazan'da Allah için sevap olsun diye muhacirlere çorba dağıtıyorsun iftarda. Diyor. فَكَيْفَ يُكْبَلُ مِنْكَ Senden nasıl kabul edilecek? teberru'u senin yaptığın hediye teberru' Arapça bir kelime Türkçede kula teberru bağış demek hediye demek ve deynun aleyke halun halun لم تقضه senin ödenmesi gereken borcun var o borcunu ödemiyorsun hediye veriyorsun ve keyfe teteruku li eclihi el halale vel mubaha ve enta musirun ala fi'li mahzur vel haram sen helali, mübahı bırakıyorsun ama haram olan şeylerin üzerinde yatırım yapmaya devam ediyorsun. Ve keyfe tunacihi? Yani nasıl yalvarıyorsun Allah'a? Ve keyfe tunacihi? Nasıl yalvarır ve تدعوه? Ve nasıl Allah için dua ediyorsun? Ve tusni aleyhi ve Allah'a sena ediyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Ve huve vel iyazu billah aleyke gadban. Gadban dargın, kızmış, küs demek. Allah muhafaza buyursun. Vel iyazu billah Allah muhafaza buyursun diye bir sözdür. El iyazu billah ma'azallah aynı kelime. Ma'azallah vel iyazu billah Allah muhafaza buyursun demek. Allah muhafaza buyursun. Allah sana kızmış, sen Ya Rabbi diye dua ediyorsun. Önce o kızdığı şeyi kaldırman lazım. Nedir o? Günahlardan tövbe edeceksin. Ne anlatıyor Rahmetullahi Aleyh bize? Neden ilimden sonra hemen tövbeyi başa getirdiğini anlatıyor? Çünkü bu günahlar yük olarak senin omuzunda varken, hangi ibareti yaparsan yap, günahın seni uçurmayı engelleyecek. Günahın yürütmeyecek seni. Kur'an okurken zevk almayacaksın. Sadaka verdiğin zaman Allah'a verdim der gibi haz duymayacaksın. İki mümin mü kardeşinle çay içip Allah için mümin kardeşliğimizi yürütüyoruz diye mutluluk hissedemeyeceksin. Mümin kardeşliği ashab kıramı kiramı cennete götürdü seni götürmeyecek. Niye? Günahlar o kardeşliği de engelliyor. Çünkü kardeşlik de Allah rızası için uygulanan bir şey. فَاَدَى işte bu anlattığım şey. Zahiru halil usati'l musrinin alel Zahir bir şeyin görüntüsü demek. Halil <gülüyor> usati günahkarların halinin görüntüsüdür bu anlattığım şey. El musrinin alel günahlarında ısrar edenler ama. Günah işleyip sonra göreceğiz. Bir son bölümde anlatacak. Günah işle hangi günah işlersen işle tövbe ettikten sonra günah yok Allah'ın izniyle. Çünkü e, bütün e, tövbeler bütün günahları temizliyor. Zaten çağırdığı şey de o. Wallahu müsteğan. Bu da bir özel deyimdir. Not defterlerimize bunu da yazalım. Wallahu müsteğan. Müsteğan yardım istenen demek. Wallahu müsteğan. Allah'tan yardım isteriz. Yardım isteyeceğimiz Allah'tır. Hangi konuda? Günahlarda ısrarcı olma konusunda. Fe in kulte Geçenki dersimizde görmüştük. Bir uslup olarak sen şöyle dersen ben sana şöyle cevap veririm diye bir uslubu var. Rahmetullahi aleyh. Yani bir tür senin aklına gelebilecek şeyleri önceden düşünüp sana söylüyor. Fein diyecek olursan ki, fma ma'nat ta'übte nasuhi wehedduha. nasuh ta'üb nasıl bir şeydir? Sınırları nedir? O ma yenbeghi. ne gerekiyor lila abdi bir kul için? En yefalehu onu yapması açısından hatta yahruce bir külliha, bütün günahlardan temizlenmek için bir kul ne yapması lazım nasuh tövbe bir kuran deyimidir ya yol edilen amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha Allah'a nasuh bir tövbeyle tövbe edin Buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bir Kur'an istilahıdır bu. Nasuh tövbe. Demek ki tövbenin de nasuhu var, nasuh olmayanı var. Tıpkı altın gibi. Altının da safı var, karışımlısı var. Nasuh, ettevbetün nasuh. Nasuh tövbe, el halisu demek. Tam Allah için olan. Yüzde yüz Allah için olan tövbeye nasuh tövbe denir. E tövbe zaten Allah'a yapılıyor. Ama bir dakika. Zaten polis yakaladı. Kelepçeledi götürüyor. Ben de tövbe ettim bugün günahtan diyorsun. Nasuh tövbe değil ki. Yaşlandı. Yaşlanınca daha gençlerin yaptığı haramları yapamıyor. Hacca gidip tövbe ediyor. Nasuh tövbe değil ki. Elin. Dilin, gözün, paran, her şey yerinde. İstediğini yapacak güçtesin. Allah'tan utanıp bırakıyorsun. Nasuh tövbe bu demek. Nasıl? Mesela gençler işte evlenecekler. işte kız istemeye gidiyorlar. Çocuk namaz kılmıyor ama tövbe edip başlayacakmış. Nasuh tövbe değil ki bu. Allah onu her gün çağırdı. Tövbe etmedi namaza. Kızın babası bir kere niye namaz kılmıyorsun dedi. Hemen tövbe etti. Nasuh değil. Evet bu da tövbe ise keşke etsin bu da etsin de ama tövbe bu değil. Nasuh tövbe bu değil. Katıksız Allah olacak derdi. Katıksız. En nasuh el halis demek. El halis. Saf. Saf tövbe. Ki saf bir tövbe tuvbu ilallahı tövbeten nasuhâ ayetinde olduğu gibi cennetin kapılarını sonuna kadar açıyor. Güvercinin ayağında taşmaş bırakmıyor, güvercin kanatlanıyor, ta Rabbi'nin arşına çıkıncaya kadar. F'in kul te, dersen ki feme mana tövbetin nasuh, nasuh tövbe nededektir? Vahdua, <gülüyor> vahdua <gülüyor> sınırları demek. Sınırları nedir? Oma yenbegililabden yafalehu, kulun yapması gereken nedir? Hatta yaxhujemine zinuvi külliha, günahların tamamından kurtulması için. ''Feekûlu'' derim. Şimdi burada duruyoruz. Gezali rahmetullahi aleyhi bugüne kadar duymadığımız eğer Gezali tanımadıysak, ehyâ okumadıysak duymadığımız bir tarzda tövbeyi tarif ediyor. Hangi tövbeyi tarif ediyor? Nasuh tövbeyi. Yüzde yüz güvercinin ayağında bağlı olan taşlardan kurtulma tövbesini tarif ediyor. Ama töbte, töbe, töbe, <"Tövbe> <"Tövbe> fîna sâyın, min masâil kalbi, sây iş demek, amel demek, kalbin işlerinden bir işdir töbe. Töbe kalbin işidir. Vâhi ân da o töbe elde edilirken, fi kâulül âlemâi râzîyullahu ânhum Alimlerin sözlerine bakıldığında tenzihul kalbi anid zembi kalbi günahtan temizlemektir. Kalbi günahtan temizlemektir. Bu içkiyi bırakmak demek değil. İçkiye bağlantı kuran kalbi o duyguyu kalpten atmaktır diyor. Faiz almıyorsun vermiyorsun bir tövbedir şüphesiz. Ama Gazali tövbe ederken kalbinden faizi ebediyen siliyorsun demektir diyor. Kale şeyhuna rahimahullahu fî hattil tövbedir. <gülüyor> şeyhuna dediği Gazali'nin Ebu Bekir el-Turtusi rahmetullahi aleyhdir hocası. Kale şeyhuna Ebu Bekir el-Turtusi bunu bir kenara not edelim. Hocam dediği şeyhuna hocamız demek. Rahimehullahu fi haddi tevbeti hadd tevbeti tevbenin tarifi demek. Hadd bir şeyin sınırları. Tevbenin haddi yani tarifi. İnnehu tevbe terkü ihtiyari zenbin bir günahı seçmişlikten bırakmaktır. Sebeka misluhu anhu Menzileten, la sureten şekil olarak değil, değerlendirme olarak daha önce yaptığı bir günah seçimini Bırakmaktır. Yani faize bulaşmak mesela günahı seçmektir. Sureten şekil olarak bıraktım bu faizi der. Menzile olarak yani oturmuşluk olarak faiz içinde duruyor hala. Hacca gidiyor onun için bıraktı faizi gelince alacak bir daha belki. Asıl tövbe kalbin yani insan düşüncesinin meilettiği taraftan pişman olmaktır. Bunu da yaparken tazimen lillahi taala Allah'a saygından dolayı yapacaksın başka bir sebepten değil ve hazran min sahatihi Allah'ın gazabından kuluna kızmasından korkarak yapacaksın bunu. Burada tekrar bir vurgulama yapıyoruz. Bu kağıdı benim alma diye bir arzum var. Bu kağıt elimde, kalbimde de bunu alma arzusu var. Bu kağıt bir sebeple elimden düşse, şekil olarak kağıt bende olmaz. Ama kağıdı tutma arzum içeride devam ediyor. Bu benim elimden düşünce Gazali'nin tarif ettiği tarif oluşmuyor. Yani o tövbe olmuyor. Çünkü ben hala kalbimde bu kağıdı tutuyor gibi duruyorum. Bu kağıdı tutmaya yönelik arzumu atıyorum içimden. Bu kağıt tutmam gereken bir şey değildi diyorum, bırakıyorum. Ve pişman oluyorum bunu tuttuğuma. Tövbe budur. Faizde, zinada, kumarda, piyangoda, neyse günah, namaz kılmamada. da. Mesela namaz vaktinde uyuma zevkim vardı. Tercih etmiştim. Namazı bırakıp uyumayı tercih etmiştim. Sonra bu tercihime pişman oluyorum. Ve kendime uygun bulmuyorum. Bunu da niye yapıyorum? Rabbime saygımdan dolayı. Böyle bir Allah'ın emri bu kadar hafife alınmazdı diyorum. Ve kızarsa bana Rabbim cehenneme koyar diye korkuyorum. Evet. فَلَهَا iden اَرْبَعُ شَرَائِطَ O zaman tövbenin dört şartı ortaya çıkıyor. Şimdi bu dört şartı, Ortaya çıkıyor da bir nefes alacağız, bir duracağız. Sonra da bu e, tövbeyi e, tarif ettiği dört ayrıntıya gireceğiz. Ama ben bir küçük not ikaz edeyim. Tövbe etmek günahdan vazgeçmektir. Selamun Aleyküm. Tövbe bitti. Bu kadar aslında bu. Ama Gazali bize sıradan bir tövbeyi tarif etti. Cennete yürümek için karar vermiş, ilim vadisinden geçmiş, tövbe vadisinde yürüyor, bir Müslümana tarif ediyor bu bilgileri. Biraz felsefe yaptı gibi zannederiz biz eğer. Gazali kime ne tarif ediyor bunu anlayamazsak. Gazali rahmetullahi aleyh, rahmeten ve asiaten, seni Cennete gidinceye kadar nefes almayacak, nefesini tutmuş birisi kabul ediyor. Bu şekilde de sana nasihat ediyor. Ve diyor ki tövbe dediğin şey, günahı şekil olarak değil, konum olarak bırakman tamamen içinden söküp atmandır. Günah bir seçimdi, tercihti. O tercihi bırak bir defa diyor. O tercihi bırak. Ben... Kuran kursuna gittim dolayısıyla bu kıyafeti daha giymemeliyim diyen kadın tercihine devam ediyor aslında. Kuran kursu şartlarından dolayı o açık gezmiyor. Hacce giden çıplak baş gezmez tabii canım hacı teyze oldu Başı bundan sonra örtüyorum tövbe etmiyor. O bir sebeple başını örtüyor halbuki. Baş açıklığı bir tercihdi onun hayatında. O tercihe veda etmeni istiyor. Onu hata kabul etmeni, onun için Allah'tan af dilemeni istiyor. Bu dört tercihe bir sonraki derste göreceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.